Biraz evvel söylediğim gibi gerçekten bu hepimizin bir ortak rüyası diyelim. Ee, evet. 20 kişi kadarız ama eminim daha da çok e, geleceğiz. Şimdi bir iki noktayı ben dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ee, bunlar belki deneyimlerden şey yaparak. Ee, şimdi bu toplantımızın iki amacı var. Birincisi tarihi de şöyle oldu. Ee, sevgili genç meslektaşım Doktor Ayentistil bize bir konuşma yaparken işte şey yapmak bir dernek veya bir araştırma merkezi araştırma merkezi olarak düşündü. Ben sağa sola şey yaptım çok mutlu olduklarını söylediler. Sevgili Samet neredeyse oradan bana en güzel dileklerini iletti. Şimdi böyle bir oluşum yani böyle bir şey hepimizin amacıydı bu herkes mantıkla ilgili olan herkes böyle bir çalışma yapmak zaten istiyor. Ee, ne yapalım dedik? Ya bu yani ikinci yani yeni yılın başlangıcında olabilirdi. Ama bunu yapmak biraz vakit alacaktı. Şimdi bu toplantının ikili amacı oluştu. Bir tanesi bir dernek vakıf, tabii biraz zor ama araştırma merkezi gibi bir kuruluş ne yapılabilir? Bunun kendi aramızda bir müzakeresini yapalım. Şimdi ilk gün neler yapılabileceğine dair ben bir iki şimdi bir iki cümle söyleyeceğim. Bunları hepimiz kendi aramızda konuşuruz. Yarın bunların değerlendirmesini yaparız. İnternet ortamında iletişimi de sağlamak suretiyle neyin daha uygun olabileceği konusunda bir sonuca varırız. Amacımız bu çalışmaları devam ettirmek yani ne dernek mi yapalım? E, araştırma merkezi mi yapalım İkisi beraber mi olsun e, amacımız ne olmalı yani mesela amaçlarımız arasında her yıl bir mantık sempozyumu düzenlemek olmalı, dergi çıkarmak mı olmalı, uluslararası bir e, şeye ulaşabilmek için e, bütünlüğe ulaşabilmek için ne yapmak lazım uluslararası dergilerle nasıl ilgi içerisinde kurabiliriz ...düzenli to yapılan toplantılar var... ...onlara katılabiliriz. Ee, işte, e, uluslararası mantık... ...toplantıları var... ...onlara e, e, eklenebiliriz... ...eklemlenebiliriz. Yani bütün bunları iki gün boyunca hem düşünelim... ...hem kendi aramızda müzakere edelim... ...ikinci gün sonunda... E, ...muhtemelen tekrar bir konuşuruz... ...son toplantıda... ...ve bir e, form gibi bir şey de hazırlarız... ...bunu internet ortamında doldurmak suretiyle şey yaparız, en uygun çözüm yolunu neler olabilecek? Yani amaçlarımızı bir kere tespit etmemiz lazım. Yani mesela her yıl benim aklıma gelen ülkemizde yapılan bir mantık çalışmasına gençlerden veya bir ödül vermek veya bir ne bileyimler bir para olmasa da bir plaket vermek. Mantık çalışmalarını her yıl iki yılda bir yapmak ülkemizde. Ee, bunu dernek çatısı altında yapmak. Ee, araştırma merkeziyle ilgi içerisinde yapmak. Bütün bunları hep düşünelim. Aklımıza gel neler geliyor. İkinci gün sonunda bunları da şey yaparız. Ee, bu toplantının gerçekleşmesinde e, sevgili Ayhan'a teşekkür ediyorum öncelikle. Ana bilim dalımızdan doçent Yücel Yüksel. Doçent odayımız Nazlı İnönü. Ee, Vezat burada. Ondan sonra şey, özgüç burada. Anabilim dalımız, Türkiye'deki mantık anabilim dalı. Onu da tabii gururları e, şeyle, e, e, e, söylemek istiyorum. Çalışanları da felsefe bölümümüzdeki diğer arkadaşlarımıza e, aramızda olan ve olmayan e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi ilk konuşmayı yapmak üzere değerli kadim dostum Değerli meslektaşım, Profesörümüzle karşı beyefendi. Kürsüye davet ediyorum. Evet. Kendisi Tekirdağ Üniversitesi'nde öğretim üyesi muydu? Neden olarak Neden? Meslek Vardır bir şekilde. İyi projeleriniz geliyor. İhtiyacınız olursa maalesef bölümümüzden bir tek mülten olacak bölümümüzü temsil ama diğer arkadaşlar da herhalde katılıyorlar veya evet atada bir yer almıştır <gülüyor> yani çok iyi araya çıkıştırdınız bence ya, ya, çok yer görüşü sanır mısın sen sayın başından beri Hayır benim de başından bir ee, Herkes kendisini mı dersiniz? Dersiniz? Herkes. Hoşumdan, herkes, sanıyor, herkes ama isterseniz, ben tanıştı şey, şey yani, edeyim şey, tabii yani ben, ben dört böyle bir hukuk okuyacağım Üniversitesi üniversitesinde bölümü ve aslında mantık felsefe mantık dersleri verirler ve e, amcam Dursun Şen'den de dolayı eee nasıl bir kadar mantık kitaplarım var Son zamanlarda hiç vermedim. Zekanı da bölümdeyken. Ama bu yaz, yaz okulunda 3-4 hafta vereceğim. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ben Zekiye Kutusoy. Şimdi ben Nantopu Üniversitesindeyim. Ee, ama işte Oktü Gazi, Ruda üzerinden gelen geçen bir serüveni var. Dördüncü üniversite. Yani şimdi ben de aslında köken olarak mantıkçıyım. Bir e, Doktora doktoritesini, bu alanda yazmıştım o alanlarda daha çok, o alanın sorunları içinde var olma iddiasında olabilirim. Ama ben de işte sembolik mantık derslerini verir oldum. Ama tabii yani bizim çok büyük bir ayrıcılığımız oldu. Theo Bey'in deyiniyle deyse yetişti. Ee, Theo Bey'in iki tezimin de danışmanı oldu. Hem master hem doktoru. O yüzden böyle e, ondan gelen havadan e, nasıl bir mesele alıp gururla ben Theo Bey'in öğrencisiyim diyeyim. Ortalıklara çıkıyorum. Yoksa mantıkçılık zor İş, yani gerçekten temelik alan beni oldukça ciddi teknik ayrıntılar ve güçlükler barındırıyor ama bu oluşum bu çok güzel çünkü çoktandır dev yazışı kalmıştı mantık, şimdi üniversite sınavında sorulmaz, soru çıkmıyor niye bize öğretiyorsunuz, tartışmaları olur ben yıllar önce gazdayken, eğitim kutlusindeyken öğrencilerim isyan etmişti. gitmiştim o sıra kim bakıyordu tarzite e, işlerine talim terbiye o okuyordu? Ömer, ha, Ömer Bey. Bey vardı. Belki bilirsiniz Şabak Bey'siz Ömer Bey'i. E, Ömer Bey dedi ki yani çocuklar isyan halinde bu isyan hırtmasi derslerini kaldırdı. Hani ben de ikide bir de bunu anlatmaya çalışmayayım. Sorular da sorulmuyormuş. E, çıkaralım programdan. Ne düşünüyorsunuz siz yani talim terbiye de tarzite ayağı olarak? Ömer Hocam bir dakika bir dakika dedi. YÖK Başkanı'nı aradı. Eee kim vardı o bilmiyorum, I, işte hocamız böyle şikayetçi bunu soruyor, söylüyor falan deyince. Başkan doğrudan dedi ki hocamız I, rahat etsin, sorun etmesin. Bütün sorularımız mantık bilgilerine dayanıyor, mantığı kullanamayan insanlar hiçbir soruyu <gülüyor> yapamazlar. Zaten <gülüyor> az olan mantık bilmekten <gülüyor> bir avdalar. Ben böyle ağzım bir karış açık kaldı, Ömer Beynağından ayrıldım, öyle döndüm. Ama sonra galiba tekrar sorular sorulmaya başlandı, hani daha bir kere umutlu oldum, filan bu karampol sürüyor işte. Bu arada bir var olma çabasıdır bu, ses duyurma çabasıdır. Hı. Bu da Eski bir şey var. Ki, ki, ki, evet, ki, evet, ki, evet, ki. evet var. Tabii o yıllarca devlet ve getirdiği birikim, o düde ders vermenin, o seçmeli olmayan dersleri vermenin getirdiği donanımın bir ürünü, e, hani oralara yollarını düşünseydi kolay kolay, kolay e, kovduğumda oluşmaktadır. O benim için bir avantaj. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben İskender Taşteren, Anadolu Üniversitesi'nde felsefe bölümünde görevliyim. Ben de aşağı yukarı Zeki Hocam <gülüyor> Son bir iki yıl sınıfına geldim. Bir ben geldiğimde o ben şey Ahmet hocamla estetik çalışacağım diye gittim. Sıkılmıştım şey mühendislik falan, yapamam dedim bu işi, baktım işte nasıl bir hayatım olacak falan diye düşündüm. Şey yaparsam, mühendislik yaparsam vazgeçtim, sıfırdan dedim ben şey, felsefe okuyayım, e işte estetiğe daha çok meraklıydım. Ama bölüme dönünce işin rengi değişti, böyle insan ne de olsa özlüyor şeyi, hesap, kitap yapma falan. İşte 94 yılında galiba tanıştım ben de şey, Teo hocayla ile. Onun da şöyle, teşvik ile o zamandan beri çalışıyorum. Yakın tarihte 2000, 10, 2011'di galiba. İşte, Doçantiyemi aldım. O, Şafak hocam da üzerimdeydi. Ondan da çok mutluluk duyuyorum. Daha doğrusu çok fazla söyleyecek bir şeyim yok kendimle ilgili. Kendimle ilgili söyleyecek hiçbir şey yok. Ama Söylediğiniz için teşekkür Mesler, o türlü doktor öğrencisiyim. bir süre asistanlık yaptım. Kesinlikle mantıkçı değilim. İlk çalışıyorum. Mantıkla ilgileniyor Mantık tarihiyle ilgilenmiş oldum. Mantık tezimleriyle çalıştım. Bu kadar. yani. benim özgü kalim öğrendim sizler de de tabii bu tez hafızası da olarak bütün bölüm olarak baktığınızda herhalde hem lisansını hem master hem doktorasını da yaptık yani Bir Zamanlar sistematik felsefe mantık vardı. Orada bir lisansını yaptı. Ha işte master doktora işte mantık ve ayrıca bilimsel metot işte onu bir o çıkarzfati literatürde nasıl çözülere atılır. ...mantıkçı değilim esas itibarıyla ama tabii ki yani mantığı bir şekilde her bir ihtiyacı oluyor çünkü kullanıyoruz yani bu şekilde bir buzdolabı gibi. Ondan yani bir besle gerçekten mantık etrafında bilim felsefesi, esas itibarıyla bilim faizi işte o yüzden herkes bir geometri faiziyle bir şey. Şef Hocam yazdılar hakikaten çok heyecanlandım böyle bir araştırma merkezi ya bir şey çünkü. E, tarih'e baktığınızda, e, ülkemizde, tüm Anadolu Fakir'de devletleri, e, yani Rabia'da yani, tabiri söylersin, çuvalamış vaziyette. E, e, bir, bir takım iyi yani, işler de olmadı, değil tabii oldu ama yani, esas itibariyle e, kötü sonuçlandı. E, onun getirdiği şey de var, e, bir vakajla var. Yani bundan sonraki yapacakları, yani bayağı zorlu çok daha iyi çıkmanız gerekiyor onları açmanız için. Ve bu vesileyle bu çalışmayı başlatan işte Şafak Hocam, Ayhan, e, diğer işte Rica'yı e, felsefe e, bölümündeki yer, e, diğer fakültesi felsefe bölümündeki herkese teşekkür ederim, katılanlara teşekkür ederim. İnşallah hayırlı olur ben <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olur. Evet. evet. evet. Azıcık şu ben. An, Mantık ana bilimlerinin araştırma görevlisi. Bu, bu hafta topraklısını top savunacağım. <gülüyor> Mantık felsefesi matematik felsefesi diyebilirsiniz. Konuşağı. Yeni bir doktor kazanacağız bu hafta. Ben Yüce Elimsel. Hocamla birlikte yaklaşık 15 yıl çalışıyorum. Ben, ben sasa talebesi de oldum. Yine, sen, 20 yılın talebesi. Hayır, hala da talebesi de yok. <gülüyor> <Söyle bir gülüyor> Ama bilim dalımızın yani, ilk bir evet. Sonra Nazlı hemen akalite geldi. Evet. Ben de maslamı, doğrulumu, mantık alanını yaptım. Yani mantık alanda çalışan ilk iki kişi. Resmi şu ana kadar. Hemen evet. iki kişi çıkmayacağım mantık alanda çalışan. Resmi yani şey oluyor. Merhaba, ben Erhan Çiçek. Ben bir mühendislik kendiymişlerler gibi. Yani işte bir oradan bir matematik ve mantık altyapılarımız var. Ben yüksek lisans tezinde Gödel teoremleri üzerine çalıştım oradan gelen bir mantıkçılık var. Doktora da ama daha çok kan ta kaydı çalışmaları, daha çok matematikin temelleri vesaire gibi e, konulara kaydı. Ve 98-99 yıllarında Amerika'da bulundum. Orada eee State University yakınındaki Graduate Center'da bulundum. Bu fikirler de hani biz niye böyle şeyler yapmıyoruz fikirleri orada biraz daha tekrar canlandı. Orada ...özellikle mantık çalışmalarının ne aşağıya geldiğini gör. Yani sürekli orada devam eder. Yani model kuramı ile ilgili, küve kuramı ile ilgili seminerler vardı. Hepsinde izlemeye çalıştım yani başım beynim patladı ama bir şekilde. Ne kadar büyük bir hızla ilerlediğini, mantığın, ne kadar böyle entegre bir hale geldiğini... ...sadece hani felsefe mantık değil yani matematik hesap kuramı, iktisat vesaire gibi alanlardan ne kadar çok katkı aldığını... Hatta orada bir, bir yapmışlar ve sonra kitabını yayınlamışlar, Logic at Crossroads diye. Yani tamamen kesişim noktasında çok farklı disiplinler bir araya gelip bir mantığı geliştirmeye çalışıyorlar. Ve bizim bunun da çok dışında kaldığımızı da gördüm bir şekilde, yani, Türkiye'de maalesef çok üzücü bir şey, yani, teoriye burada adı geçti mesela değerli hocamız. Yani çok katkılarla bulmuştuk. Türkiye'de mantık kurması da, gelişmesine. De, de, de, keşke de, olsa. De, Ama sonrasında hakikaten böyle bir boşluk gibi bir şey ortaya. Dağınıklık diyelim. Hani ayrı ayrı şeyler falan vardı. O nedenle ben döndükten sonra Koç Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Hani onların da kaynakları vardır diye. Yani Koç Üniversitesi'nde. <gülüyor> Hocam <gülüyor> biliyor, Çok öyle, ayrıntılı bir proje neresi götürdüm onlara. İşte bir merkez kursa efendim. Yani ...da bağlı, bir işte yüksek lisans doktora programı olmasa avuçlar arasındaysa filan bu. Hani bu olmadan nasıl üniversite olmaya biten gibi ifadeler de vardı. <gülüyor> ben çok değerlendirdim, bilmiyorum. <gülüyor> ama orada başarı elde edemedim. Yani tüm kabul ettiremedim. Böyle bir şeyin olması gerektiğini kabul ettiremedim. Oradaki temel noktalarından bir tanesi de şuydu, gene tartışacağız ama kısaca söylemek istiyorum. Felsefe hocaları hepimiz bilirsiniz yani her sene mantıkla ilgilenen hani bir iki tane öğrenci çıkar ya felsefe bölümünden çıkar ya matematikten, mühendislikten gelir dersi izler ya da alır filmin devamını sorarlar Hiçbir şey yapamazsınız yani çünkü ileri mantık dersi açarsınız kimse almaz zaten açılmaz ya da hani yüksek lisans doktora da hani böyle bir şey yapılması istenirse nereye göndereceğinizi bilemezsiniz o biraz ilgilenir 7-8 tane öğrenciler sonra kaybolur. Ben özellikle felsefe bölümlerinin de öncülüğünde yani bir tür yan ana da programı gibi bir şey geliştirilebilir mi diye de düşünüyorum. Yani bunu da siz düşünün diye de söylüyorum. Yani özellikle diğer bölümlerden de hani böyle bir sıkıntımız mantıkla ilgili. Hocam da söyleyin. Hani felsefe bilen mantık matematik iyi olmayabiliyor. matematik iyi olan felsefi kavramları bilmeyebiliyor. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Öyle yöntemler nasıl ki bu parlak gençleri yani kazanıp mantık çalışmalarına, felsefe çalışmalarına yönlendirip hani onun devamındaki yolu döşememiz gerekir gibi geliyor. Yani bunun e, master doktora programları ile bu anlamda da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocamla da işte demin anlattığı gibi konuşuyoruz. Ben son derece mutluyum yani burada olmaktan. Çabam Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Yani ben sadece Hayır. lafını ettim. Kendisi bütün Yemeği pişirdi yani. Bu yerimize koydu. Geç arkadaşlarım. Herhalde. Evet, onlar şey tabii. Hepsinde destekliyim. Tekrar teşekkür, bir teşekkür. İnşallah yani devamı gelecekti. Diyorum yani. Çok teşekkür ederim. Nazlı. Ben de e, Boğaziçi de matematik önce okudum. Sonra o zaman için bana dal yapılamıyordu. Tekrar üniversiteye tam da girdim. Boğaziçi'nde e, felsefe okudum ve yine yüksek lisansımı Boğaziçi'de yaptım. Sonra 1999 senesinde İstanbul Üniversitesi'ne gidip Şabak Öcal'e doktoraya başladım. E, mantık dalında. 2006'da doktoram gitti. E, yardımcı şişt doçente şişt oldum. Bu senede doçentiye yeni başvurdum. E, mantık ana dalında görevliyim. Ben her gün derdim, Yani nedeni etmek. Sonra bunu anlamadan sonra engellenmiş Ee, Hamburg Üniversitesi'nde Profesör Heinz severdi bu adamın. Heinz'in verdiği konferanlarda konferanları doktora yapmış, üç sayfalık bir doktora tezine başlamış. Böyle bir adamın Hamburg Profesör Fakültesini açtığını, kurduğunu ve haftada bir ya da iki defa verdiği seminerlerin akın akın Hamburg şehrine entegre edilen çektiğini görüyebilir yeni de başlamıştı iş. Meraklarınızı da yüktük. Yükür arkadaşlar. Hakikaten o kadar çekiciydi, ki Profesor Dersi'nin dersleri kişiliği ve fizikçi olması ama bir taraftan felsefeye romantik birleşmesi. Sonra bazı konuştuğumuz mesela Alman öğrencilerin hocanın zekasını, işte bilimsel öğrenmeleri o kadar etkileyiciydi. ki Ondan sonra iki yıl kadar ben bu dersleri takip ettim ve yani işte İlahi Budur falan şeyler yaptım. Sonra işte Amerika'da doktora yaptım, Stanford Üniversitesi'ne. Ee, yine mühendislik fakültesi içinde de bizim yazıyordum. Fakat çaktığım da, orada biliyorsunuz e, minor yapmak yapmaları vardır. Felsefe Fakültesi'nde e, derslere çaktırmadan devam ediyordum. Fakat, fakat fakülteler arasında hesap kitap yapılıyor, öyle bedava ders alınmıyor. E, Niye bir iki semestir sonra ortaya çıkıp ben de uzunsuz dersler alıyorum. Ve o zaman bir e, hizaya çekildim. Sen bize iflas mı ettireceksin bende? Kendi <gülüyor> işlerine bak bende. Ve ben e, aldığım ekstra felsefeler ve mantık dersleri orta kaldım. Türkiye'ye döndüm. E, i̇şte TÜRKİTAK'ta çalışmaları çalışıyorum. Cahit Elf Matematik Üniversitesi'nin <gülüyor> kuruldu ya. E, Hamburg derden Bertrand Russell'ın plin kibiyasını almış, kendi kendine çözmeye çalıştırdı. E, ondan hayranların vardı. Keza gödel dolayısıyla aynen sizin gibi ben de çok etkilenmiştim. Her, de, ben belsete ve mantık okumun şeyini asla e, bırakamıyordum. Fakat evet, odamda bir gün cari daha bir şeyi gördü. E, Bertrand Russell'ın fotoğrafını gördü aslında. Belki kendisinin e, bir on görmek istiyordu ama Bertrand Russell'ı görünce çok pozundu. Ben de defa felsefede başlamamıştım. Kullanmış olduğum diğer falas felsefe şeylerimizi sakladım. <gülüyor> Şofak deyip görordukçe şey, eski felsefe. Işte. Ke bir felsefe evrensiymişiz yani. Engellenmişiz, engellenenler. Engeller aşmış. Ha evet. O çıkarabiliriz yani. ben böyle eski bazı kitaplara bakıyorum, dini sıralarına, tarihe bakıyorum, ağlıyorum hatta. siz de Bismillahirrahmanirrahim, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 99, Yüksek Lisanslı'nın doktor adı Marmara İlahiyat Şu an herhalde Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. yazılıyor. Orta Kelam bölümüne yardımcı olacak. değiliz ama Kelam Felsefe İlahiyat Fakültesi'ne yazılıyor. Biz çok çok karıştırdığı yani çalışıyor. Genelde e, mantık esim söz dediğimiz Arapça metinlerden klasikle de mezeleri bildiğimiz metinler e, üzerinden öğreniyoruz. Sonradan Türk Türkce metinler vesaire tüm zaman zaman çok güzel bir iş oldu. İşte bu mantıkla konip Çok güzel. Mantık derleriz. Evet. Biz de sizi Siz seviyoruz. Efendim. Biz de sizi seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevmezsin. Ben de Marmara Üniversitesi'nde eee mantık yani, yani sosyal de, bir Özellikle risk mantığı. Bu şeyin ciddi bir isterseniz siz burada değin. Nurten Bey, de, Ahmet Nurten Bey Merhaba. Ben Nurten Stan'ım. Bayes formülü sistemini öğrensem, anlamamda aşamıyorum. Bu çok güzel. Çalışmanız eee hedeflenen amaçlara ulaştığını biliyorum. Teşekkürler. var. E, adım Derya Ender. Eee ben akademisyen değilim. Eee önünde dolaşıyorum şu anda diyebiliriz. Eee ama bir yandan da editörlük yapıyorum ve son 4 yıldır da fazlasıyla felsefeyle, eee psikolojiyle felsefe, Evet, eee sayyelerinde. Dolayısıyla bir gayri resmi fazladan yakınım var. En kıymetli <gülüyor> üyelerimizdensiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani biz am profesyonel ama siz amatör olarak e, evet. amatör grubu biz artık yani evet. eski bir şey yok. Şunu da eklemek isterim hocam. E, yani Katılım açık olduğunu, yani dışarıdan da katılılabileceğini duyduğunu da aile Çünkü Ben de açıkçası şunun farkına bakıyoruz mesela şey de yok. Yani e, kitap anlamında da dolayısıyla yani böyle bir sıkıntı olunca temelde üretim anlamında da bir sıkıntı var. Eminim böyle bir çalışma, böyle bir yaradolup e, önemli bir katkı sağlayacaktır. E anlamında yayın anlamında da üretim anlamında da yani iyi olur. Yeni bir elemanımız daha katıldı. Evet. <gülüyor> evet. Esna, evet. Ee, ve e, bizim araştırma görevimiz son olarak da e, Vedat epeyce yükümüzü çekti simitleri ona boş tuttunuz <gülüyor> ben de mantık kanalıyım koza ile birlikte doktora çalışması yapıyorum o şekilde e, mantık ve yapay zeka çalışıyorum